Herkese merhaba. Ben Burcu Güneşhan. Ee, intravenöz programıyla yeniden e, radyonuzdayız. Bugün 30 Nisan Cuma ve e, bugün aslında 1 Mayıs'ın e, 33 yıl sonra ilk kez yasal olarak Taksim'de İstanbul'da Taksim'de kutlanacak olan 1 Mayıs'ın arifesindeyiz. Ve bu yüzden bu hafta Intravenöz'de 1 Mayıs'la ilgili şarkılar ve maaşlar çalalım size dedik. İlk olarak 1 Mayıs marşıyla başlayacağız, ama önce 1 Mayıs marşının nasıl doğduğundan biraz bahsedelim. Ee, herkesin bildiği gibi ilk kez 1976'da 1 Mayıs marşı alanlarda söylenmişti. Ee, bu marş aslında aslında günlerdir de televizyonlarda ve radyolarda e, bahsediliyor. Sarper Özsan'a ait ve e, Gorki'nin ana adlı romanının Uyarlaması Bertolt Brecht tarafından yapılan uyarlaması ve AS tarafından sahnelenen bu oyun için yazılmış bir marştı. Biliyorsunuz yarın da Taksim'de yapılacak kutlamalarda birçok sanatçı ve ruhsu dostlar korusu tarafından bu marş seslendirilecek Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde kurulacak kürsüde. Önce isterseniz bu marşla ilgili geçen sene Cumhuriyet Gazetesi'nde Celal Üstel'in Üster'in yazdığı bir yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Üstel yazısına bir şiirle giriş yapmış. Bu şiir Osmanlı'nın ilk kadın şairlerinden Yaşar Nezihe Hanım'a ait. Şöyle. 1 Mayıs Ey İşçi Bugün hür yaşamak hakkı seninken patronlar o hakkı senin almışlar elinden. Sayınla edersin de tufeylileri zengin. Kalbinde niçin yok ona karşı yine bir kin? Ey işçi, Mayıs 1'de bu birleşme gününde bir şüphe bugün kalmadı bir mani önünde. Baştan başa işte koca dünya hareketsiz. Yıllarca bu birlikte devam eyleyiniz siz. Sayende saadetlere masar beşeriyet, sen olmasan etmezdi teali medeniyet. Boynundan esaret bağını parçala, kes at, kuvvetedir hak, hakkını haksızlara anlat. 1 Mayıs 2009 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan e, yazısında ünlü edebiyatçı Celal Üster e, bu şiirle başlamış yazısına ve şöyle devam ediyor. Bu dizeler Osmanlı'nın ilk kadın şairlerinden Yaşar Nezihe Hanım'ın 1 Mayıs adlı şiirinden. Türkiye'nin belki de ilk 1 Mayıs şiiri 1924'te bir kadın şairin kaleminden çıkmış. O günlerden tam 50 yıl sonra 1974 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu Bertolt Brecht'in Maxim Gorki'nin ana romanından sahneye uyarladığı oyunu oynamaya hazırlanıyor. Oyunun müziklerini Sarper Öztan'dan istiyorlar. Öztan da seve seve kabul ediyor ve hemen çalışmaya koyuluyorlar. İstanbul'da oturduğu için konservatuvarda dersi olmadığı günleri hafta sonu tatilini de katarak her hafta Ankara'ya gidiyor ve toplulukla müzikleri çalışıyorlar. Büyük bir tutku ve coşkuyla yapılan çalışmalar sonunda müzikler kısa zamanda ortaya çıkıyor. Ana oyununun metninde Brecht'in yazdığı şarkı sözleri de bulunuyor. Özsan bu, bu sözleri müzikliyor. Ne ki tarihe kanlı pazar olarak geçen Rusya'daki 1 Mayıs 1905 sahnesi için Brecht söz yazmamış. Yalnızca işçiler marş söyleyerek sahneye girerler diye bir not düşmüş. 1 Mayıs'ın uzun yıllar sonra emek ve dayanışma günü olarak kabul edildiği 1 Mayıs 2009'un ön günündeki sohbetimizde buraya nereden nasıl bir marş bulacağımı bilemedim diyor Össan. En iyisi benim bu sahneye uygun bir marş sözü yazıp bestelememdi. Sözlerde ve müzikte hem o günlerin ortamına uygun düşecek ama aynı zamanda bizlerin içinde bulunduğumuz ortama aykırı düşmeyecek bir marşı olmasına dikkat ettim. 1 Mayıs marşı böyle ortaya çıktı. Ana oyununu Rutkay Aziz'in sahneye koyduğunu anımsıyorum. Celal üstler ve devam ediyor. İlk sahnelenişten içten Niron'u, Erkan Yüceli, Erol Demiroğlu, Rutkaya Zizi, Savaş Şurtaşı, Şener Gökyayığı, Yaman Okayı, Rana Cebbarı, Caelet Taylanç'ı, Cenap Nuhratı unutmam olanaksız. Yaman Okay, Erkan Yücel ve Savaş Yurttaş artık aramızda değiller. Ana, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Anadolu'nun pek çok kentinde geniş kitlelerce izleniyor. Ama 1 Mayıs marşı sahnelerden meydanlara taşıyor, yürüyüşlerde, meydanlarda, on binlerin sesiyle gökyüzünde yankılanıyor. Öz sana, marşı oyun için yazarken işin buralara varacağı akından geçmiş miydi diye soruyorum. Sözleri günümüzü anlatan dizeler de koymuştum diye yanıtlıyor. Müzikte ise oyunun geçtiği yere ve tarihe aykırı düşmeyecek ama halkımızın da kulağına aykırı gelmeyecek bir yol seçtim. Örneğin 1 Mayıs Marşı'nın ezgisinin temeli bizim Kürdi dizimizle Sol Minör dizisinin karışımı sayılabilir. Marşı yazarken sevilebilir ve rahatlıkla söylenebilir bir marşı olduğunu düşünüyordum. Ama marşın oyunun sınırlarını aşıp bu denli yaygın bir duruma geleceğini o gün düşünmem olanaksızdı. Evet, Serper Öztan'ın ana oyununun 1905 Rusya'sındaki kanlı pazar sahnesi için gerçekleştirdiği 1 Mayıs maaşı 1977 Türkiye'sinde kanlı pazara dönüşen 1 Mayıs kutlamasında göğü çınlatıyordu. Ee, 1 Mayıs Marşı, Celal Üster bunları yazmış yazısında. 1 Mayıs Marşı daha sonra Cem Karaca tarafından, Timur Selçuk tarafından ve Edip Akbayram tarafından da seslendirildi meydanlarda. Ve e, Cem Karaca Dervişan grubuyla birlikte bir plak yaptı, 1 Mayıs plağı. Şimdi o kaydı dinliyoruz Cem Karaca'dan 1 Mayıs Marşı. Bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde yepyeni bir hayat gelir. Yerim insanlar yolunda ilerleyen halkın bayramı. Yerim insanlar yolunda ilerleyen halkın bayramı. Ulusların gürleyen sesi yeri gökyüzü sarsıyor. Ulusların gürleyen sesi yeri gökyüzü sarsıyor. Halkların asırlı yumru balga. Tarkların asırlı yumruğu, balyoz gibi patlıyor, evremin şanlı dalgası, dünyası kaplıyor, evremin şanlı dalgası. Cem Karaca ve Dervişan grubunun birlikte çıkardıkları 1 Mayıs plağında, e, ki 1 Mayıs marşını dinledik. E, bu plak çıktığı zaman 1977'de büyük ilgi görmüştü. Türk pop müziği uzmanı Murat Meriç bir araştırmasında Hey dergisinin Ocak 1978'deki e, sayısında plağı e, şu sözlerle tanıttığını söylüyordu. Sözlerdeki anlam müzikteki ahenkle yıllarca dillerden düşmeyen bir yapıt denmişti dergide. Mayıs 1980'den sonra Grup Yorum tarafından da söylendi. Şimdi dinleyeceğimiz parça ise Hava Döndü İşçiden diye başlayan Can Yücel'in bir şiirinden bestelenen İşçi Marşı yeni türküden dinliyoruz. Ne yüphüye Yeni Türk'ünün Buğday'ın Türküsü adlı albümünde yayınlanan e, şarkısını dinledik İşçi Marşı'nı ve e, yarın 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak ve bu kutlamalar için hazırlıklar da son aşamasına gelmiş durumda bugün. E, 6 konfederasyon kutlayacak, 3 işçi konfederasyonu ve 3 memur konfederasyonundan olmak üzere. Bunun yanı sıra ilerici örgütler, siyasi partiler, meslek örgütleri de yarın Taksim'de olacaklar. İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere. Yarın Taksim'de çalınacak 1 Mayıs marşı ile ilgili hazırlıklar konusunda bir haber aktarmak istiyorum size. 1 Mayıs marşını 73 kişilik koro seslendirecek. Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarında 1 Mayıs Sanatçılar Korosu da sahne alacak. 73 kişiden oluşan koro 1 Mayıs Marşı'nı farklı dillerde yorumlayacak. Yani Türkiye'de konuşulan farklı dillerde. 1 Mayıs 2010 mitingi için oluşturulan 1 Mayıs Sanatçılar Korusu, Timur Selçuk'un piyanosu eşliğinde Berkay Ak Yıldız yönetiminde mitingte sahne alacak. 73 kişilik koro, sözleri ve müziği Sarper Özsana ait 1 Mayıs Marşını ve yine sözleri Nazım Hikmet e ve müziği Tahsin İncirciye ait Türkiye işçi sınıfına selam marşını seslendirecek. Koro, Türkiye'de yaşayan dillerden yorumlayacakları 1 Mayıs Marşı ile konserine son verecek. Koro konseri hazırlık amacıyla dün saat 19'da Cemal Eşit Rey konser salonunda prova için bir araya gelmişti. 1 Mayıs 2010 Sanatçılar Korusu içinde kimler var biraz bakalım isterseniz Alaattin Uz, Ayben Altunç, Aycan Topbay, Ayınur Doğan, Ayınur Hayırlullah oldu, Ayşenur Koli var, Bajar, Bandista, Bayram Balcı, Birol Topaloğlu, Burhan Beken, Burhan Şeshan, Cavit Murtezaoğlu, Celal Bayar, Cihdam Uz, Edip Akbayram, Emin İğuş. Ercüment, Gürçay, Erdal Bayrakoğlu, Erdal Güney, Ferhat Tunç, Feryal Öney, Gökhan Şeşen, Grup Dalepe Nena, Grup Göçebe, Gülay, Gülis Sağlam, Hakan Gürel, Hakan Yeşilyurt, Hikmet Akçiçek, Hilmi Yarayıcı, İlkay Akkaya var, Kardeş Türküler var, Moğollar grubu var, Muammer Ketencoğlu, Nevzat Karakış ve daha birçok sanatçı, Sumru Ağar Yürüyen, Sam. Da içlerinde bu sanatçıların Şimdi yarın da Meydanda dinleyeceğimiz Türkiye işçi Sınıfı'na selamı Timur Selçuk'tan dinleyelim Selam Selam Selam selam tohumların tohumuna selam. Selam selam selam selam selam selam. Türkiye'nin işçi selam. Selam şaratana selam. Selam şaratana selam. Selam selam selam selam selam selam. selam. Ferdinip eli şene selam selam selam selam almak selam, selam, selam. için yola çıkan devrimci işçi hep selam hat At ölçeden, mezgah'tan tersaneden Hakkede hiç için yola çıkan Devrimci işçiler bin selam Selam yaratana selam Selam yaratana selam Selam selam selam selam selam Selam, selam dolarım Kumuna selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam. Türkiye, sırfına, selam. Selam, yaratana, selam. Selam, yaratana, selam, selam, selam, selam, selam. Selam, selam, Serpilip, gelişene, selam, selam. selam Selam selam selam Türkiye işçi sınıfına selam Gücü ve bilinci ve Korkusuz yüreğiyle Düşmanı yenmek hiç ilerleyen Devrimci işçiler bin selam Gücü ve bilinci ve Derleyen devrimci işçiye bin selam, selam, sevdam, selam sevdam, sevdam, sevdam, Selam selam selam selam selam Selam sevdam, sevdam, sevdam, sevdam, selam sevdam, selam selam Selam Selam Selam selam sevdam, sevdam, Selam, şaratana, selam, selam selam, selam selam selam selam selam selam selam sen bilindin gelişene selam Selam, selam selam selam selam selam selam, Türkiye İstanbul'un 1 Mayıs 2010 Taksim kutlamalarının arifesindeki intravenöz programımızı 1 Mayıs'a ayırdık ee, ve e, sizlerle 1 Mayıs'la ilgili haberleri paylaşıyorum bir yandan da. Son dönemde kaç gündür televizyonlarda, radyolarda sürekli 1 Mayıs'ın taksimde kutlanması ile ilgili haberler dinliyoruz ve 1977 1 Mayıs'ında yaşananlara ilişkin de çeşitli belgeseller izliyoruz televizyonlarda. Örneğin dün TRT'de bir program vardı bu konuda, onu izleme şansı buldum. Dikkatimi çeken şey 1 Mayıs 77'de 500 bin emekçinin meydanda olması. ...ve işçi sınıfının o örgütlülüğüne hiçbir vurgu yapılmaması... ...hatta bu programlarda işçi sınıfı sözünün dahi edilmemesiydi. Ee, özellikle 1977'deki o kanlı kumpas e, tam bahsediliyor... ...ve bunun derin e, ilişkiler, ilişkiler sonucunda ortaya çıktığı bu katliamın... E, ...buna vurgu yapılıyor. Elbette derin ilişkiler vardı ve ancak... E, katillerin de yani bu katliam düzenleyenlerin de kimler olduğunu işçi sınıfı çok iyi biliyordu aslında. Nedense buna vurgu yapılmıyor ve yarın Taksim'de yapılacak kutlamalarda yine işçi sınıfının taleplerinin ön plana çıkmasının önemli olduğunu düşünüyorum. E, katliam vurgusu her, her seferinde yani katliama e, göndermeler yapılıyor. Ben de bugün e, bu katliamda 1977'deki katliamda yaşamını yitiren Bayram Çıtak'ın oğlu Mesut Çıtak'la yapılmış bir söyleşi buldum internette. Ee, Bayram Çıtak, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 77'de yaşamını yitiren, son rakamlara göre diskin kayıtlarında ortaya çıkan 42 kişiden biriydi. Ve Töbler üyesiydi. Bayram Çıtak'ın oğlu 2011 Mayıs'ı ile ilgili kendisiyle yapılan söyleşi şu sözleri söylüyor ve bence çok değerli sözler bunlar. Öncelikle benim babam oradaki 500 bin insandan biriydi. Oradaki saldırı bütün işçi sınıfına yapılan bir saldırıydı. Orada ölenler kahraman değil, işçi sınıfının birer üyesiydiler. Ve şöyle devam etmiş. 2007'de anma meselesi ilk gündeme geldiğinde bize çağrı yaptılar. Kortejin en önünde yer almamız için. Ölenlerin ailelerinin tamamına ulaşılsa bir anlamı olurdu. Ama diğer insanların aileleri bulunamadı demiş. 1977 katliamında yaşamını yitirenlerden biri olan Bayram Çıtak'ın oğluyla söyleşti. Yine e, Mesut Çıtak oğlu Mesut Çıtak şu sözlere yer vermiş. E, 1 Mayıs 1977 aydınlanmayacak bir olay değil. Kayıtları, nereden ateş açıldı, görgü tanıkları, her şeyi var. Bunların bulunmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Acaba ucu birilerine mi dokunuyor? Kozmik odalara kadar girilmişken neden 77'nin failleri bulunamasın? Ve yine aynı röportajdan aktarıyorum. Mesut Çıtak bu yılki 1 Mayıs'ın nasıl kutlanması gerektiği ve katılmayı düşünenlere vereceği mesaj konusunda şöyle diyor. Bugün Taksim Meydanı ilk kez resmen açılmışken işçi sınıfının orada bir güç gösterisi yapması gerekiyor. Bayram havasında kutlanması gerek, işçi sınıfının birliğini ve dinamizmini göstermesi gerek. Babam için de önemli olan şey, hayatta olsa isteyeceği şey, bölünmüşlüğün yerine güçlü bir tablo ortaya çıkarılması olurdu. İşçi sınıfı da, solcular da, Türkiye'deki solcular artık geçmişte kalmış, bizi ilgilendirmeyen şeylere göre bölünmemeli, bugünün gerektirdiklerine göre konum almalılar. Mesut Çıtak böyle diyor ve yarın 1 Mayıs 2010'da Taksim'de Mesut Çıtak'ta olacak. Disk diskin planladığı bir şey vardı 1977'de yaşamını yitirenlerin ailelerine ulaşmayı Planlıyordu. Ulaşabildikleri bildiğim kadarıyla çok sınırlı e, sayıda ve ancak e, diskin kortejinin önünde e, oradaydım diye bir pankart olacağı da söyleniyor ve 1977 1 Mayıs'ına katılanların bu pankart arkasında yürüyebilecekleri belirtiliyor. Şimdi ruhsu ve dostlar korosuna kulak verelim. Şişli Meydanı'nda 3 kız. Meydanında kız, biri çiğdem, biri Şişli meydanında üç kız Biri çiğdem, biri mergiz Şişli da üç kız Biri çiğdem, biri mergiz Vuruldular güpe gündüz Sorarlar bir gün sorarlar Sabahın bir sahibi var Sorarlar, bir gün sorarlar Biter bu dertler acılar Sararlar, bir gün sararlar Sararlar, bir gün sararlar 1977 unutulmaz yılın adı 977 Unutulmaz yılın adı. Bir Mayıs bayramıydı. Sorarlar bir gün sorarlar. Sabahın bir sahibi var. Sorarlar bir gün sorarlar. Biter bu dertler acılar. Sararlar bir sararlar sararlar bir gün sararlar 500 bin erekçi vardı taksim meydanına girdi 500 bin erekçi vardı taksim meydanına girdi İstanbul'dan birer bu defter acırdan, sarılar bir gün sarılar, sarılar bir gün sarılar. Amcüs birim seyrede, birim bırak, birim söyle. Bu yer yüzü bir kez böyle, bir İstanbul günü projaklar yığın yarın Taksim'de yapılacak kutlamalar için programda konfederasyonlar tarafından bir iki üç gün önce açıklanmıştı. Duymayanlar için biz de buradan bir söyleyelim ve duyanlara da tekrar hatırlatalım. 3 koldan yürünecek. Bir kısım Taksim'den, pardon, Şişhane tarafından bir kısım Dolmabahçe'den ve bir kısım da Şişli'den yola çıkacaklar. E, Taksim'e kazancı yokuşunda birleşip girecek e, gruplar ve kazancı yokuşuna 10 bin karanfil bırakılacak. 1 Mayıs 1977'de ölenler için 1 dakikalık saygı duruşu ve anma yapılacak. Taksim'de kurulacak platform kürsüsü Atatürk Kültür Merkezi'ne arkaya alacak şekilde yerleştirilecek. Yürüyüş kolları hakemiyi arkaya alacak şekilde kurulan platforma gelerek saat 13'te kutlamaları başlatacaklar. Disk ve KESK'ten bir kadın ve bir erkek işçi meydanda toplananlara hoş geldiniz mesajı verdikten sonra ortak bildiriye okuyacaklar. İsteyen konfederasyon başkanları beşer dakikayı geçmemek üzere birer konuşma yapacaklar. Ortak bildire okunduktan sonra Timur Selçuk e, Serper Özsan'ın yazıp bestelediği bir Mayıs marşını piyanosuyla seslendirecek ve çok sayıda sanatçıdan oluşturulan ve ruhi dostlar korosunun da içinde bulunduğu bir koro e, bu marşı ve daha sonra Türkiye İşçi Sınıfına Selam adlı e, marşı seslendirecekler. Diskin çağrısıyla 60'ı Almanya'dan olmak üzere Belçika, Hollanda gibi çok sayıda Avrupa ülkesinden de yüzü aşkın yabancı sendikacı bekleniyor. Diskin çağrısıyla 1 Mayıs 1977'de ölenlerin yakınlarından 10 aile gelecek ve disk kortejinin en önünde yer alacaklar. 1 Mayıs 1977'de ölenlerin yakınları ellerinde 1 Mayıs 1977 katliama aydınlatılmadan demokrasiden söz edilemez yazılı bir pankart taşıyacaklar. Bu arada 50'nin üzerinde sanatçı da 1 Mayıs'ta gönüllü olarak sahne almak istediğini söylemiştim. Ve e, sanırım bunlar yine bu e, koroya dahil edilecekler. Bu marşları söyleyecek olan koroya. E, bunlar arasında Tarık Akan, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram ve Yavuz Bingöl'de var. Saat 13'te başlayacak, Taksim'de başlayacak olan kutlamaların saat 16'da bitmesi öngörülüyor. Ee, güvenlik önlemlerine gelince konfederasyonlar e, güvenlik kendi güvenlikleri içinde uzun süredir çalışma e, sürdürüyorlar. Arama noktalarında polise yardımcı olmak için sendikalı reviye işçiler de görev alacak. Kürsünün etrafının güvenliği de yaklaşık 200 işçi tarafından sağlanacak. 6 konfederasyondan toplam 1000 kişi güvenliği sağlamakla görevli olacak. 1000 görevli kortejin düzenli bir şekilde alana girmesinden de sorumlu olacak. Evet İstanbul yarın Taksim'de 1 Mayıs'a e, işçi ve emekçi bayramına hazırlanıyor ve biz de ruhsu ve Dostlar Korosu'ndan dinlemeye devam edelim. Dinleyin arkadaşlar bir Bertolt Brecht e, şarkısı sözlerini Bertolt Brecht'in yazdığı e, bir şarkıyı dinleyeceğiz şimdi aslında adı Sözü yanlış söyledim ama dinleyin arkadaşlar diye bilinir daha çok. Sözümüz var Dinleyin arkadaşlar Bir sözümüz var Biri yer biri bakar Kıyamet ondan kopar Bir yer biri bakar da Kıyamet ondan kopar Teller la la Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Kıyamet geldi yeri hakottu hakopaca Kıyamet geldi yeri Yok sudan alttan yana kurulacak Yoksuldan suldan halktan yanada bir dünya kurulacak Danla lan lan lan Görmüşler ileri, atalarımız deme. Görmüşler ileri, atalarımız deme. Herkese yeter dünya, herkese yeter ekmek. Herkese yeter dünyada, herkese yeterek lan ve dostlar lan dinledik. Ee... Demin söylemeyi unuttum. İstanbul Eczacı Odası da 1 Mayıs'a katılacak meslek örgütleri arasında yer alıyor elbette. Yıllardır olduğu gibi. Yarın saat 9.30'da İstanbul Eczacı Odası'na ve eczacılar Mecidiyeköy'de Cevahir Alışveriş Merkezi önünde toplanacaklar. Bu yıl Diğer eczacı odalarından da katılım bekleniyor aslında Taksim'de yapılacak 1 Mayıs kutlamalarına. Türk Eczacıları Birliği de bu yıl Taksim'deki 1 Mayıs'a katılma kararı vermişti bildiğiniz gibi. Evet yine 1 Mayıs özel programımızda 1 Mayıs'la ilgili şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Bu sefer buluşsuzluk özleminden dinleyelim. PTT'nin önünde Taksim'de pam pam pa rap pam rap Güne göre oldukça karşısın İstanbul'un kızları. Güne göre bir başka güzel. Dütütütütütütütütüt Maşallah. Fetheteni önünde taksinde. Fetheteni önünde taksinde. Gözleri umutla dolu. Her şeyi bekliyorlar. Ve her şeyi istiyorlar Duyguları dışarıya vurunca Gülümsüyor beyaz yüzleri FDD'nin öfende tansiyle FDD'nin öfende tansiyle Kaşıtların gürültüsüyle Koydu köşelerin kokusuyla o bayanla kuruluklarla Can sana vurtanla Alay eder önünde tansinle önünde tansinle E karışıyor da cin geleler durur Taksim'de Bir cumartesi Akşamüstü Çok yaşamış kişiler gibi Seviyor umut taşıyanları Seviniyor biliyor geleceği Taksim'de gönül İnsanlarıydan PTT'nin önünde Taksim'de PTT'nin önünde Taksim'de Bugün internette sol haber portalında işte 1 Mayıs sloganları başlıklı bir haber yayınlandı ve konfederasyonların ve siyasi partilerin 1 Mayıs 2010 sloganlarını yansıtmışlar bu haberde. Ben de size aktarmak istiyorum. disk bu seneki afişinde 1 Mayıs afişinde yılmadık direndik kazandık 1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız sloganını kullanıyor. Diskten yapılan açıklamalarda Taksim'in 1 Mayıs açılmasının önemine olduğu kadar 1977 1 Mayıs katliamının aydınlatılmasına da vurgu yapılıyor. Disk Genel Başkanı Süleyman Çelebi Taksim'in 1 Mayıs açılmasıyla ilgili 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması Türkiye'de 12 Eylül yasalarının bir yenilgisidir. Emekçiler 1979'da kaldırılan kürsülerini yeniden yerine koymuşlardır. 77 1 Mayıs katliamının aydınlatılması da bu zincirin kazanılması gereken parçalarından biridir. Demiş gene Diskin genel sekreteri Tayfun Görgünse yaptığı açıklamada yıllar süren mücadeleden sonra tekrar alanlara çıkarken bu talebi haykırmak ve eski dostlarımızı unutmadığımızı göstermek için 1977 kutlamalarına katılmış olan herkesi saçlarımız ağarmış olabilir ama Mazım'ın dediği gibi kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir diyen herkesi disk kortejine 77'de Taksim'deydim pankartının altına davet ediyoruz diyerek bir çağrıda bulunmuş. Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu bu yıl bu yılki 1 Mayıs afişinde şöyle diyor 77'yi unutmadık direndik vurulduk kazandık Taksim'deyiz. Evet KESK'te yine 1977'ye vurgu yapmış afişinde ve KESK Genel Başkanı Sami Evren konfederasyonlarının emekçilere yönelen her baskıcı sömürücü tutum karşısında örgütlü ve kararlı duruşu sergileyeceklerini açıkladı bu yılki 1 Mayıs mesajında ve şöyle konuştu. 1 Mayıs'ta tüm ülkede alanlarda olacağız. İstanbul'da Taksim'de olacağız. 26 Mayıs'ta grev hakkımızı bir kez daha kullanarak işsizliğe, güvencesizliğe ve örgütsüzlüğe boyun eğmeyerek alanlarda gür sesle haykıracağız. Evren uzun süreden beri ilk defa 1 Mayıs kutlamalarına açılan Taksim'de emekçilerin kararlı duruşu ve demokratik mücadelelerinin ürünü olduğunu vurguladı ve Türk İş, Türk İş 1 Mayıs Milat olacak diyor. Türkiye'nin En Büyük işçi Konfederasyonu Türk İş'in Genel Başkanı Mustafa Kumlu da bir açıklama yaptı dün ve şöyle dedi. Ben Türk İş Genel Başkanı olarak gönlü emekten yana olan herkesi hiçbir endişe duymaksızın gönül rahatlığıyla aileleriyle birlikte alanlara ve Taksim'e davet ediyorum. Herkes emin olsun ki tüm Türkiye'de ve Taksim'de kutlamalar emeğin kardeşlik ve barış özlemlerine uygun olarak yapılacaktır ve Taksim'e gelenler 33 yıl sonra tarihe tanıklık etmenin onuruyla iyi ki de bunu yaşadım duygusuyla ayrılacaklardır. 1 Mayıs'ta Taksim'e gelenler çocuklarına torunlarına 33 yıl önceki kötü anıların yerine o günkü coşkuluğu 1 Mayıs'ı anlatacaklardır diyerek tüm emekçileri ve emekten yana olan herkesi aileleriyle birlikte Taksim'e çağırdı. Şimdi Hüsnü Arkan'a kulak verelim. Nereye uçar turnalar adlı şarkıyı dinliyoruz. Silmesin dudağından gülüşün eksilse yaşamından güneş Yüzün kararmasın gecede gülümse düşlerinde yine Nereye uçar turnalar nereye gider gökyüzü Alıp kanatlarına umutlarını geçme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 Kimler uyandırdı içindeki kötü kırık türküleri Ölenlerin adını unutma türkülerim meydanların Ölenlerin adını unutma türkülerim meydanların Allah bırakmasın onlar seni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 Alıp kanatlarına bulutlarını rüzgarım. İsterse uçsun turnalar, isterse gitsin gökyüzü. Alıp kanatlarına bulutlarını rüzgarım. İsterse uçsun turnalar, isterse gitsin gökyüzü. Alıp kanatlarına bulutlarını rüzgarın. İsterse uçsun turnalar, isterse gitsin gökyüzü Alıp kanatlarına bulutlarını rüzgarın. Her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Mayıs. E, i̇şçi ve Emekçi Bayramı çeşitli sergiler ve çeşitli kültür sanat aktivitelerine de e, konu oluyor. E, bu sene karşı sanatta yine geçen senelerde olduğu gibi 1 Mayıs fotoğraf sergisi yer alacak. E, bu sergide e, artık bu yıl beşincisi düzenlenecek olan İşçi Filmleri Festivali kapsamında e, yer alan bir fotoğraf sergisi. 1-9 Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlenen 5. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında bu yıl emek sinemasından meydanlara 1 Mayıs'ın 30 yılı adlı bir fotoğraf sergisi yer alıyor. Sergi İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı olarak gezilebilecek. Çok sayıda fotoğrafçıdan ve gazete arşivlerinden derlenen sergi 1 Mayıs Cumartesi günü karşı sanatta gösterime açılacak. Serginin galası 2 Mayıs Pazar günü saat 15'te yapılacak ve galada foto muhabiri Erdoğan Köseoğlu'na da onur plaketi verilecek. Sergi, sıkı yönetim uygulamalarından başlayarak 1987'de emek sinemasında yapılan toplantı öncesine kadar kitlesel olarak kutlanamayan 1 Mayısları o yılla ve güne ait belgelerle anlatırken dönemi 1988'den 2009 yılına kadar olan 1 Mayıs kutlamalarına ait fotoğraflarla günümüze kadar getiriyor. 2010 yılına ait fotoğraflarsa sergi salonunda kurulacak projeksiyon cihazı ile slide gösterisi olarak yansıtılacak. Sergi 1-4 Mayıs tarihlerinde Karşı Sanat çalışmalarında olacak. Karşı Sanat'ın adresini de hatırlatalım. E, gazeteci Erol Dernek Sokak, Hanif 11 Taksim 4 Beyoğlu. Şimdi Alpay'dan dinliyoruz Fabrika Kızı. Gün her sabah bir kız geçer kapından.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 Dışarıda bir yağmur başlar Yüreğinde Benim gözlerinden Yaşlar akar Ağlar fabrika kızı Oysa yatağında Bile bir gün uyku Göremez İhtiyar nasıl gibi Kadınlığını bilemez Makineler Diken gibi Batar her gün kalbine düğün örecek elleri Her gün ekmek her dinde gün batarken her akşam bir kız geçer kaldımdan köşeyi dönüp kaybolur başım ben de fabrikada tütün sarar sanki kendi içe gibi sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi <Sessizlik>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 Alpay'ın Fabrika Kızı adlı şarkısını dinledik ve 1 Mayıs Özel programına devam ediyoruz IntraVenöz'de. Ee, 1 Mayıs'ın çeşitli kültür sanat aktivitelerine de e, konu olduğunu bu tarihlerde belirtmiştik. Özellikle işçi sınıfı e, pardon, işçi filmleri festivali e, her yıl 1 Mayıs'ta başlıyor. Bu yıl 5.'si düzenlenecek. Ve yine bir belgesel film haberi var. 1 Mayıs İlk Dileğimiz adını taşıyor bu belgesel ve TÜS tarafından hazırlanmış. Haberi okuyayım size. 1 Mayıs İlk Dileğimiz belgeselinde ilk kez kamuoyuyla paylaşılan görüntüler yer alacak. Osmanlı Bankası Müzesi'nin sinema programı yönetmenliğini Turgut Yasalar'ın üstlendiği 1 Mayıs İlk Dileğimiz adlı belgeselle devam ediyor. 6 Mayıs 2010 Perşembe günü saat 18.30'da İTÜ Taşkışlı binasında yapılacak gösterimin ardından Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Zafer Toprak Bahar Bayramından İşçi Bayramına Türkiye'de 1 Mayıs'lar başlıklı bir söyleşi yapacak. 1 Mayıs ilk dileğimiz, Türkiye'de 1 Mayıs'ların ilk kitlesel kutlanışının 85. Yeniden yığınsal kutlanmaya başlanmasının 30. yıldönümünde Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı TÜSTAV tarafından hazırlandı. 1920 belgelerinin yanı sıra 1970'li yıllardaki yığınsal 1 Mayıs gösterilerinin kimi ilk kez kullanılan çekimlerinin yer aldığı belgeselde Ahmet Muhtar Sökücü, Bekir Yenigün, Berin Uyar, Fahri Aral, Feyzi Tuna, Kamil Özçelik, Mehmet Karaca, Mete Tunçay, Murat Tokmak, Orhan Taylan, Rasim Öz, Şeyda Talu, Turgut Gökdere, Vahap Ünsever ve Vedat Türkalin'in anlatım ve tanıklıklarına başvuruluyor. Ve e, şimdi dinleyeceğimiz parçaysa Ünol Büyük Gönenç'ten Yapıyla Yapıcılar. Yapıcılar türkü söylüyor Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama Bu iş biraz zor Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl, cıvıl Ama yapı yeri bayram yeri değil. Ama yapı yeri bayram yeri değil. Yapı yeri toz toprak, toz toprak, çamur kar. Yapı yerinde ayağın burkulur. Ellerin kanar Yapı yerinde ayağım vurkulur Ellerin kanar Yapı yerinde ne çay Her zaman şekerli Her zaman sıcak Yapı yerinde ne çay Her zaman şekerli Her zaman sıcak ne ekmek her zaman pamuk giymişler, ne herkes kahraman, ne dostlar defalı, her zaman türkü söyler gibi yapılır yapılır. Yüksele er gibi yapın yor yapın, yürü gibi yapın yor yapın. Bu iş biraz zor, zor ama yapı yükseliyor, yükseliyor. Saxlar konuğu enkelere alt katlarında. İlk balkonlara güneş taşıyor kuşlar kanatlarımda. Bu yürek çarpıntısı var her putur elinde Her tuğlasında her içinde yükseliyor, yükseliyor yapı yükseliyor, yükseliyor yapı yükseliyor. Programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bu intravenöz programında 1 Mayıs özel programı yapmaya çalıştık ve yarınki 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin sizlere bilgiler vermeye çalıştık. 1 Mayıs marşıyla ile ilgili 1 Mayıs Marşı'nın tarihçesinden biraz bahsettik. Çeşitli sergiler, 1 Mayıs filmleri bunları anlatmaya çalıştık. Yarın İstanbul Eczacı Odası saat 9.30'da Cevahir Alışveriş Merkezi önünde toplanarak 1 Mayıs kutlamalarına katılacak. Buradan tekrar hatırlatmış olalım. Ve programın sonunda işçi sınıfının uluslararası şarkısı enternasyoneli Fransızcasından dinleyerek veda edelim sizlere. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. ce faisons table rase sous l'esclave debout de le monde va changer de base nous ne sommes